...benim hayırlı geceler sevgili dinleyiciler... ...saatlerimiz 24.05'e gösterirken... ...yine sizlerle beraber... ...bir gece yolculuğu programındayız... ...inşallah her zaman olduğu gibi... ...şimdi... E, ...malum hiçbir şey bizim elimizde değil... ...bazı şeyler istihdam ediliyor... ...farkında olmuyor insan... Ee, dualar neticesinde ihtiyaca binaen e, oluyor bazı hadiseler. Şimdi bu hadiselerden birine şahit olacağız inşallah programımızın şu 2-3 dakikalık ilerleyen zaman diliminde. Söylediğimde sizler de hayret edeceksiniz. Çünkü e, uzun zamandan beri profesör Dr. Ahmet Maranke ile alakalı çok telefonlar geliyor. Telefonların yanında bir de programların tekrarı isteniyor. Biz ne zaman bu programı koyalım filan gibi böyle hep düşünceler içerisindeyiz. Ha bugün koyalım, hayarım koyalım filan. En son neticede karar verdik. Dün koyalım dedik. Yani dün programı tekrarı girsin dedik. Öyle dedik hocam yani. Evet. <gülüyor> böyle desem herhalde yeter değil mi? Yani demek ki bir siz bu kozmik bilinçle bizlere de tesir eyleme noktasına eriştiniz. Bu programlar daha arttırıcı. Demek ki daha güzel şeyler ortaya çıkacak. İnşallah. Şimdi hocam yani bugün planda yoktu. Şu bir saat öncesine kadar böyle bir şey sizin geleceğiniz programa gireceğimiz falan hiçbir şey bizim elimizde değil. Ve dün program bu kozmik bilinçle alakalı bahsettiğimiz konular bir temel oldu. Bugün belki onun biraz devamı niteliğinde olacak. Ve bu gerçekten çok hoş bir tevafuk. E, Tabii önce... mailler bizi bağladı. Yani He, demek ki mi? yine dinleyicilerimizin celbiyeti burada Hı. söz konusu. Tesadüf yok, tevafuk var. Şimdi biz bugün dedik ki yüzlerce mail geldi. Şimdi bu maillere artık bizim de vaktimiz kısıtlı He. birer cevap verelim diye oturduk ama e, ve yine oturduk devam yani, ediyoruz. Hocam zaten ondan şüphemiz yok. Yani şundan dinleyicilerin duası olmasa siz buraya geleceğiniz ben hiç tahmin etmiyorum. Yani o öyle. Artı e, hakikaten çok yoğun bir talep var. Özellikle geçen yaptığımız programlara ve bizim orada küçük çapta vermiş olduğumuz konferanstan sonra artı sizin Flash TV'deki programımızı izleyenler devize telefon açtılar. Çok ciddi boyutta bir talep var. E demek ki Cenab-ı Mevla bu talepleri bu şekilde fiili olarak Evet, yapalım, Nefis ağzımasın diyelim. Azmasın diyelim. Yok, ee, başlayalım ıydın. şeye. Evet inşallah. Ee, nedir talepler nedir? Bugün, Bugün madem e, talep var biz he, oradayız. İnşallah. Bugün işte maillerden birkaç tane sorular derledik. Artı Yine e, dinleyicilerimizin soruları olursa hemen Ali kardeşimiz bekliyor orada bizim değerli radyo yapımcılarımızdan birisi burada değil de e, şehir dışında olan bir arkadaşımız santral telefonlarımız 652 76 66 652 76 67 ve 68 sevgili dinleyiciler e, fax numaramızda 652 76 69 bu arada hocam izninizle ben mail adresimi de vermek istiyorum çünkü size ait sorular oraya da geliyor kaktas25.yahoo.com'dan da maile soruları gönderebilirsiniz sevgili dinciler. Şimdi hocam dün kozmik bilinçten bahsettik ee, ve genel olarak bu alemin, bu e, bilmin temel bazı kavramları vardı, sütunları vardı. Bunların üzerinde durduk. Bugün yine dilerseniz o dünün devamı mahiyetinde birazcık kozmik bilinçten bahsederek, auralardan bahsederek... Bir giriş yapalım ondan sonra sorulara göre artı burada bazı sorular var onlara göre programımızı yönlendiririz inşallah. İşte Sayın Aktaş şimdi tabii yani biz bu kadar ummuyorduk Türkiye'mizde demek ki ben şunu gördüm ben daha geleli 3 hafta oldu 3 haftada 3 canlı yayın işte 4-5 de böyle program yaptık hı hı. ve işte televizyonların reytingleri %6 arttı yani bunları bize söylediği şeyleri hatta da devam edelim ama ben dedim yok yeterli bu kadar. İnsanlarda bir kozmik bilinç olursun. Şimdi bunu onun hmm. için anlatıyorum. Nedir kozmik bilinç? Yani bilsinler ki bu kainatta her şey planlı nizamlı bir intizam içinde. Hmm. Hiçbir şeyde tesadüf yok. Hiçbir şeye tesadüf karışmıyor. Yani bu bilinci biz bu insanlara vermek istiyoruz. Anlatmak hmm. istiyoruz. Hatta Bizim diğerlerinden ve diğer bu konula iştigal eden dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, ilim adamlarımızdan farkımız biz diyoruz ki her konuştuğumuzu bugünkü ilmi seviyede ölçüyoruz önünüze koyuyoruz diyoruz. Yani iki iki daha dört ediyor gibi biz de diyoruz ki evet hangi hüküm bu hüküm. İster mistik inançta dini hükümler olsun ister diğer manadaki hükümlerde söyleyin diyoruz. Bu evet bu böyledir diyoruz. Ama nasıl diyor kat'i bunu diyorsunuz? Hayır diyoruz buyurun ilimdir bu. Bakın diyoruz hücre ortada görüntüler ortada ve netice budur. Bu böyle oluyor diyoruz. Ve takdirini dinleyicimize Hı -hı. bırakıyoruz. bırakıyoruz. Evet. Hocam şimdi sizin e, sarf naif ilminiz var. Artı Türkiye'de iki kişiye yani bu nasip olmuş. Neyse onlara Tillo'dan, girmeyelim. Hocam bunlarla alakalı soru olacak. Şimdi dinleyicilerimiz de sizin altyapınızı bilsin ki bu evet. anlattığımız hadiselerin yani siz hem ilmi noktada ölçüyorsunuz hem dini noktada bilginizin olduğu babında ben bunları anlatıyorum. Yani acizane bilgimiz var ben onlara. Tillo'dan yo, Geçelim icazetiniz Evet, inşallah. Şimdi özellikle bugün programda biz genelde programlarda işte bazı dini hükümlerden bahsediyoruz. Mesela abdest anlatmıştık, namazı anlatmıştık veya mesela bazı hadis-i şerifler var. Onlar üzerinde duruyoruz. ve şunu, Yani Türkiye laik Türkiye. Hani dinle devlet tarih sizinle dine girdiniz. Biz diyorduk ilim anlatalım. Bugün din mi anlatacağız? Bugün dinin ilmi boyutlarını, ölçülmüş olan boyutlarını, dini hükümlerin evet. ölçülmüş olan boyutlarını... E niye bunu anlatıyoruz? Yani neden bunu, buna şey yaptığı? Çünkü Bedü zamanın şimdi şöyle bir şey var. Hani diyor ya, e, ifadesinde ilim ve din ikisi birbirinden ayrılırsa, Birinden körlük çıkıyor diğerinden topallık yani ikisinin bütünsellik içerisinde olması lazım ki. Zaten yani biri, biri olmadan biri, öbürü olmuyor. Biri olmadan diğeri olmuyor. Olmadığı için de Osmanlı yıkılmış yani, mı diyorsunuz. E yani Azerfen Ahmet Çelebi hı, uçmuş. Hı, hı. Padişah ne demiş ya bugün bu uçarsa yarın başka şeyler de yapar. Bunu yani, e, atın içeriye demiştim ve o gün bugün de işte koca bin yıllık. 22 milyon kilometre kareye hı hı. adaletle hükmeden zekat verilecek müessese dahi bulunamayan bir imparatorluk demiyorum ben buna Osman hali yıkılmış. Evet. İşte demin e, buyurduğunuz gibi o büyük hı hı. zatın asrın sahiplerinden birinin dediği gibi hı hı. bunun ikisini bir arada mezzedip insanlara o bilinçte sunmak lazım. Hı hı. Bunu sunmadığımız zaman bin yıldır anlatıldığı gibi ben şimdi gidiyorum dünyanın pek çok yerinde hı hı. bakıyorum bazı metotlar var yani tebligatta da metotlar var yani emri bil maruf nehyanil münker noktasında biz hocalarımızın sınırına girmiyoruz da hep sizin bu sualleriniz karşısında ben de bir iki söz söyleyeyim diye bunları söylüyorum ortaya. yani bunları artık akılları gözlerine inenlere evet. de göstermek evet. lazım yani, yani namaz kılın deniyor tutun deniyor işte zekat verin deniyor mesela tesettür mevzu var yani bunlar tamam hep dinimizin hükümleri ama bunlar bir de ölçülmüş ise pozitif olarak adamın karşısın aha bak yani bu namazı kıldığın zaman böylesin, kılmadığın zaman böylesin. Bir de bunun fotoğrafı olduğu zaman bu da Allah'ın ayetidir ki bunların fotoğrafları var. Bunların enerji fotoğrafları çekilmiş. Yani bunlar iki, iki, dört daha sizin az önce ifade ettiğiniz gibi net veriler. Şimdi bunlardan inşallah bahsetmek istiyoruz. Evet bu buyurun ton. neden bahsedelim? Şimdi mesela, Madem ki böyle tamam, bunlardan hemen şöyle mesela, bir on dakika şimdi, size müsaade. Ne diyelim. kadar sorabilirseniz on dakikada hepsine cevap vereceğim. Tamam. Buyurun. Şimdi e, öncelikle e, bu Öfke, şiddet, sinirlilik asrımızın hastalıklarından bir tanesi. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki... ...sinirlendiğinizde abdest alın, ayakta iseniz oturun. Konu anlaşılmıştır. <gülüyor> tamam, Bu şimdi şunu söyleyeyim. Yani şimdi bunu alimler ölçmüş. Bakın yine söylüyorum, altını çizerek döne döne söylüyorum burada. Bu anlattıklarımızın hepsi ölçülmüştür akılları gözlerine inenler için. Biz inananlar için hiçbir şey anlatmıyoruz burada. Biz burada inanmayanların, şüphesi olanlar için anlatıyoruz. Lütfen bu ikisini ayıralım. Yani elma ile armutu lütfen ayıralım. Evet burada ne diyor? Araştırılmış bu. Yani dünyadaki atom alimlerinin bile incelediği meseleler içinde. Şimdi öfke şeytandandır diyor. Efendim öfkeliyseniz konuşmayınız diyor. Mümkünse oturunuz diyor. Mümkünse abdest alınız diyor. Mümkünse iki rekat namaz kılınız diyor. Bakın bunlar hep sahih rivayetlerdir. Yani bunlar benim konum değil ama madem sordunuz diye giriyorum Hı -hı. bu sefer. E bunların hepsi var. Şimdi nedir bu? Evet. Şimdi öfkelendiğinizde biz insan enerjisini ölçtük burada söylüyorum. İşte normal bir insanın enerjisi 6 ile 12 volt diyelim bugünkü. Yani volt değil de bunun ölçüsü Hı -hı. birimi farklı. 6'dır diyelim. O biraz öfkelendiğinde 15'e çıkıyor. Hı -hı. Ayağa kalkıp size daha bir kızgınlık haline geldiğinde 22 oluyor. Size elini kaldırıp yumruğu attığı zaman 30 oluyor. İşte öfke nedir? Menfi enerji. Bedeninizde bu 30 voltluk enerji duruyor. Titriyorsunuz o anda siz. Bedeninizde bir elektrik var. Kızgınsınız bu anda. Evet. Diyor ki iki cihanın sahibi diyor ki eşrefi mahlukatın en mükemmeli bu haldeyken diyor abdest alın. Yani diyor ki sıfırlayın bunu diyor o enerjileri o 30 voltu aman diyor düşürün sakın yani? diyor karşıya cevap vermeyin diyor yanlış verirsiniz diyor o anda diyor bizim etrafımızı saran 10 üzeri 16 ona da gireceğiz bugün onların tesirindesiniz diyor memfilerinin tesirindesiniz diyor cevap vermeyin hemen abdest alın diyor oturun mümkünse uzanın diyor niye uzanın diyor. ...daha çok biriminiz topraklayacak... ...topraklanacaksınız... Vucunuzdaki menfi topraklanacak... ...ve biz bunu makinede ölçülüyoruz... ...yatırıyoruz diyoruz ki... ...evet 18'e kadar düştü yat diyoruz... dinliyoruz diyoruz ki... ...hatta böyle bir 2 dakika uyumaya çalış... ...tekrar 12-6'ya düşüyor... ...bir boyutu daha bunun... ...işte ne diyor namaz kılınız... ...hemen işte enerji noktalarından... ...ne var 10 el 10 ayak her zaman... ...2 diz burun ve baştan yere... ...bunu secdeye vardığınız zaman... Bunu işte 8 defa yere vurduğunuzda yine o menfi topraklıyorsunuz. normal aklilin müspet enerjilerle karar veriyorsunuz. Hatta bunun bir boyutuna daha gideyim. ilimde ayıp olmaz izah için. Hı hı. Yine Amerika'da atom alimleri bunu ölçmüş içinde e, Pakistanlı Abdus Salam de vardır bunların içinde büyük atom alimidir kendisi. Ben bu gruptan birisinin konferansında altı saatlik konferansında bunu dinledim Müslüman olmuş bir Alman atom aliminden dinledim kendisinden. Hı hı. Mesela diyor işte siz bu 16 biz diyoruz 30'a kadar geldi. Mesela diyor işte münasebet anındaki diyor e, o. ...tam o deşer diyor... ...otuz altı çıkar diyor... ...otuz hmm. altıya çıkar diyor... ...bunu dedik niye anlatıyorsunuz... ...ne yeri var sayın işte biz ilim... ...hayır diyor ben niye Müslüman oldum biliyor musunuz diyor... ...Kuran'daki gusül hükmünü görünce diyor... ...neden? ...şimdi ölçüyorum diyor otuz altı oldu bunu sıfırlamak lazım... ...tevret'e bakıyorum yok... İncile bakıyorum yok... Zebura bak ilahi kitaplarda yok... ...Kuran'da diyor ki bu hadise olduğunda gusül alınız... ...nedir iğne ucu kalmayacak kadar yani bedeni sıfırlamak ben diyor onu sıfırladığım zaman normal voltajıma iniyorum iğne ucu kaldığında nötrlenmiyor evet, mu hocam mesela ne diyor şartlarından birisi de tabi ki şartlarından değil diğer sayır şartlarından temiz bir yerde yüksekte olun geri sıçramasın 36 volt menfi yük tekrar üstünüze gelip kalabilir hmm. mesela diyor kabul olmaz temiz olması için hmm. yani bundaki şey o voltun geri sıçramamasıdır ...o menfi enerjinin... Hı hı. ...işte onu gusül aldığınız zaman... ...bedeniniz tamamen sıfırlanıyor... ...rahat oh diyorsunuz... ...işte bütün Müslümanlar bugün... müspet enerjide... ...rahattır huzur içindedir... ...Avrupalılarda ise bu yıkanma yani gusül... ...dediğimiz hadise... ...o olaydan önce olduğu için hepsi stresli sıkıntı halindedirler... Evet. ...yani bunun gibi... ...daha böyle bunların hı hı. hepsi ölçülmüştür... Hı hı. ...demek ki gusül... ...iki kere iki dört eder derecesinde akılları gözlerine inenlere de gösterilmiş ve ispat edilmiştir. Atom alimlerince biz de bunu merkezlerimizde ölçmüşüz. Hı -hı. Dini bu şekilde anlatmak lazım. Hı -hı. Bunu anlattığımız zaman insanlar gusül almayacaksa bile alırlar. Ben menfi enerjimi sıfırlayayım rahatlayayım. Hı -hı. Çünkü bedende menfi enerji olduğu zaman o insanın Elektrolit dengesi, terazilenmesi, müsbet men men men menfi dengesi bozulduğundan rahatsızlıklar usule gelecektir. İşte bu rahatsızlıkların usule gelmemesi için o insan, inananlar, müminler, La ilahe illallah diyenler, Muhammed Resulullah diyenler Allah emrettiği için bunu yapacak. Akılları gözlerine inenler de diyecek evet. ki evet diyecek. Bir, bu din doğru söylüyor deyip Müslüman olacak ikincisi bedendeki problemlerden kurtulacak. Neyse. Bunun gibi 1440 tane hadiseyi nas hükmündeki ve tavsiye hükmündeki hadiseler iki kere 2 dört edesinde dakik olduğunu biz ilmen ispat ettik. Evet. Hocam peki bu Aura dediğimiz hadisede de mesela gusülden sonra veya o sinirlilik halinde bir açılma mı oluyor, yarılma mı oluyor? Mesela ozon tabakası delindiği zaman zararlı ışınlar giriyor. Peki bu öfkeyle veya boy abdesti almamakla veya işte yaratıcının bize vermiş olduğu hükümleri uygulamamakla beraber auramızda ne gibi değişiklikler oluyor? Şimdi biz oluyor? E, tabii ki bu ölçme dediğimizde bunları ölçüyoruz. Yani bir insanın... ...işte bedenindeki kolunu öçtüğümüz zaman... ...ben canlı yayında Flash TV'deki... ...programlarımda bir iki hadiseyi gösterdim... ...cep telefonu gibi daha pek çok... ...sidara ile Hı. ilgili Onlara da vesaire ...şimdi bunu siz normal halde... ...mesela burada Türkiye'de... ...bakın burada söylüyorum... ...Türkiye'nin başbakan pozisyonunda... ...bakanları pozisyonunda... ...bu merkezlere gelip tedavi edilmiş... ...insanlarımız vardır... Hı. ...ben ciddi bir şeyler söylüyorum... ...ama bizim akılları gözlerine inmiş... ...sağduyu sahipleri... Hala bir takım malayani demeyeceğim, bir takım faydalı kendilerine göre faydalı hadiselerle uğraşmaktadır. Dünyada bugün insanlar, insanlar ruhi, genetik, biyonik insanlar ortaya koymaktadırlar. Biz insanlara diyoruz ki gelin bunları yapalım. Ey kitle sahipleri, gönüllü teşekkürler, kuruluşlar, vakıflar, enjoylar, Türkiye'nin geleceği için sahip çıkan, nesillerimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkanlara diyoruz ki gelin bunları İnanıyorsanız, inandığınız için değilse, gözlerinizde ise aklınız, gözünüzün önünde bunları biz ispat edelim. Yeni bir nesil yetiştirelim. Bunlar hem Türkiye'mizi hem dünya insanlığını kurtarsın diyoruz. Hocam şimdi çok böyle dolu maşallah. Orada birkaç kelime geçti. Biyonik insan yetiştirme. Bunlar üzerinde biraz durabilir miyiz? Nasıl? Yani dünyada Genetiklerle sayın Aktaş ile... bugün tabii yani genetikle oynama diye hadise o bir kelime oyunudur. Yani genlerle oynama dediğimiz şey yani bedendeki insanın kromozom sayıları bugün bellidir. Yani hmm. kadının, erkeğin, hayvanların, bitkilerin bunların hepsinin kromozom. Hmm. Yani bunlar da farklı olduğu zaman, siz bununla oynadığınız zaman işte üç bacaklı olursunuz, hmm. dört kollu olabilirsiniz. Hmm. Yani hmm. bu programlamanın dışında bir şeydir. Yani hmm. tesadüften ne çıkacağı bilinmez. Bu hmm. işte bir şey atılır, ne çıkar baktığımıza gibi bir hadisedir. Ben bunlara hmm. isterseniz ayrı bir konuda girebiliriz. Hmm. Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Çünkü bizim merkezlerimizde yani genlerin Davranış bilimlerini inceleyen noktaya kadar alimlerimiz mevcuttur. Yani nasıl olacak? Yani bunu çok önemlidir bu. Ee, ben bunlara girmek istemiyorum. Bunların hmm. çok uzun mesele. Onlar bunu burada keselim. Ayrı bir konuda inşallah. Peki o zaman bu yine konulara devam edelim. Mesela bu Geçenlerde siz şeyde bahsetmiştiniz, bizim sohbetlerde bahsetmiştiniz. Sizin şavktı zannede yanılmıyorum değil mi? Evet. O zat-ı muhteremin Müslüman olmasının sebeplerinden bir tanesi teseddür mevzu. Ee... Yine girdiniz 10 dakikanız doluyor. <gülüyor> Hocam bunlar önemli konular. konular. evet. Şimdi bu tesettür de ölçülmüş mü? Var mı onunla alakalı bir şey? Kadın da çünkü yapı olarak zayıf. Biz bugün de ondan birazcık bahsettik. Enerji dağıtıyor. Tesettür ne gibi etkiler i̇şte yapıyor? İşte benim yanımda bu projede çalışan uzmanlar var. Tıp sahasında olan uzmanlardan biri. Başı kapalıydı. Tesettürlü birisiydi. Projenin başkanı dedi ki yani niçin bu dedi, olmaz kadın güzeldir dedi açılmalı göstermeli böyle dedi ki yani mantıklıdır tabii yani niye ama dedik ilahi nas var bunun hükmünde yani bu ilahi kurallara aykırı olur mu dedik ilim olmaz dedi nas yanlıştır dedi dedim aşağı yanlış değil okudu inceledi baktı dedi bunu bir araştırayım ben dedi 3 ay 5 ay sonunda bir gün dedi ki gecenin bir saatinde buldum dedi hani e, büyük alimlerin buldukları He. gibi buldum buldum diye hamamdan çıkıp tasıyla <gülüyor> hani dedikleri şey, gibi ne buldun dedim Hı. şovku muallim, ışık muallim, nur muallim ismi de budur. O bilmiyor tabi ne manaya geldiğini. Yahu dedi şimdi ben dedi bu bedende dedi ölçtüm dedi. İşte dedi bu hanım projede çalışan dedi hanımların enerjilerini ölçtüm dedi. Bir de dedi bunları kapattım ölçtüm dedi. kapattığında dedi. Yani boyun bölümünden bağladığında bakın bağladığında Bakın bir bağlama var orada. Hani Anadolu'da insanımızın başını bağladığı gibi. Onu alıp da bağladığınız zaman bedeninizdeki müspet enerji bedeninizde kalıyor. Ama bu olmadığı zaman o müspet enerji bedenden dışarıya çıkabiliyor. Bazı tesiratlarla, celp etmeyle, absorplamayla mesela yolda biri baksa ki bunun ne kadar güzel şusu var, burası var dese, onun o enerjisini absorplamış olur. O kişi eve gittiğinde bir ölü gibi hücrelerindeki çünkü menfi yüklendiği için yani onun müsbetini alan ona menfi göndermiş oluyor hı hı. bizim teknolojiye göre. Ve bunları görüntüledim dedi. Demek ki dedi bunu bağlamanın dedi vücuttaki müsbet enerjiyi dışarıya çıkarmama gibi bir özelliği var dedi. Aynen. ve dedi, Peki dedim bu yukarısı ne olacak hadi aşağıya bağladık. O da dedi auradan gelen dedi yani dışımızdaki 10 üzeri 16'daki... Müspet enerjiler için dedi kodlanmış bir şeydir dedi oradan dedi bedene müsbet enerji akışı tepe şakrasından bedene girmesi için mutlaka dedi bunun bu şekilde olması lazım olduğunu düşündük dedi. Yani böyle dedi. Onun için dedi, goy dedi, o hanım dedi, öyle dursun dedi, daha yakışıyorlar dedi. Ve inanın e, bu bir ilimle ölçüldü, biz bunu görüntüledik. Yani bu çok uzun da bununla ilgili de inşallah bir kaset çıkaracağız. İnşallah. Ee, şimdi e, tabii bazı şeyler var. Ben bunlar hep e, ama tabii bu inşallah. örtülerde renk çok önemli. He, Renkler ne? var. Evet, o, yani, ondan da şey yapılıyor. Mesela şimdi şöyle geçen de bu konuyla alakalı bir mail geldi hocam. Çünkü yani ben programda bahsettik. Sayın Aktaş'ım diyor ki işte tokalaşma falan bunları da ölçtük ama ne şekilde tokalaşma siz bugün de bugün programda bahsettik. yaptınız. Bugün evet şimdi o, onlara sırayla değinelim hocam onlar ince mevzular birincisi şu renk mevzu üzerinde duralım biz burada hiçbir şeye karşı çıkmıyoruz sadece ilim ne diyor? Yine bu karşı çıkmayın ben bildiğimi söylüyorum. Siz. Sorduğunuza cevap Ben Yeni Beni karıştırmayın yani, siz söyleyin. Yani i̇ş tamam. arama imkanınız olmasın şimdi <gülüyor> burada. Biz ilimle ha. burada iştigal ediyoruz. Tamam, şimdi istedim. renkler var. Kainatta, renkler var. Kainatta renkler var. Sıfırla sonsuz arası rengin arasında bir nokta vardır. Bizim gözümüzle görebildiğimiz kırmızı mor arası ışınlardır. Hı. Bunların içinde siyah yoktur. Kainatta yaratılmış siyah yoktur. Siyah menfi enerjidir. Geçen de dedim bazı hanımlarımızın ve maalesef e, işte devlet adamlarımızın, fıraklarımızın, e, din hocalarımızın falan böyle bu siyah giymelerinde bir menfi enerji. Bazen giyilebilir. Menfi enerjiyi celp etmek için giyilebilir. Hmm. Ama ben şunu diyorum burada giyilir giyilmez de demiyorum. Hani bir konferansımızda da sualler geldi bu konuda ama dedi işte e, kara kargalar gibi karga evet. kara değildir. ...karga karaya yakın bir renktir. He. Gri'nin bir tonudur. Gri nedir hocam? Yani fikir? gri de... ...bütün bu renklerin yaydığı bir enerjidir. Olabilir. Müsbettir. Musbet. Evet. Bakın gri müspettir. Kara müsbettir. kargalar gibi. Ha. Ah, oradaki Karan... o murat... Allahu Alem... Allahu Alem diyorum... Ee, ...en doğrusunu o yaratıcı güç bilir... ...o manadadır. Yani... He. Bunlar lacivert giydiğinde bizim bir e, başhekim yardımcısı vardı. Mecit Çalışkan Bey Bakırköy Akıl Hastanesi'ni dinliyorsa programımıza. Hocam derdi bakıyorum derdi şu giyimli insanlarda büyük problemler olduğunu bilhassa siyah giyinenler için bunların çok büyük hasta olduklarını görüyordum ben derdi. Hı hı. Bilhassa böyle giyine Mesela bir lacivert veya bir de veya başka bir renkte yine koyu renkler olabilir. Hı hı. Ama bu menfi tesirlerin etkisinin olmadı. Çünkü menfi bütün siyah bütün renkleri yutar. Ama hı. diğer bütün renkler, bütün renkleri iter. Hı hı. Bakın çok önemlidir bu. Yani onun için ben şunu diyorum burada. Kainatta, yaratılışta siyah yoktur. Demek ki biz bunu, siyah biliyorsunuz şeytani bir renktir. Satanist rengidir yani. Hı hı. Yani ben böyle söyleniyor hı. diye söylüyorum. Hı hı. Biz bunu ölçtük. Siyah olan her ölçümümüzde görüntü alamadık. Yok görünüyor. Siyah görüntülenemiyor çünkü renk vermiyor. Rengi alıyor, absorbe ah, ediyor. Evet. evet. Ee, peki bu bugün bahsettiğimiz bir konu vardı ee, tefsir saat programında da bu tokalaşma mevzuu. Mesela bir bayanla yani şimdi tokalaştığınızda ölçümler yaptınız dediniz. Veya özellikle şu bölgeleri değmemesi enerji alımı mı onları biraz bahsedelim. Şimdi biz bunları ölçtük. Üç Hı. dakikan kaldı bu dini konulara onun için söylüyorum. Hı. İşte erkeğin sağ baş parmağının kadının es. Yani biri artı biri eksi. Hı. İşaret parmağı esen ters. Erkek erkekle tokalaştığında bir itici güç oluyor ya bıraksa elimi diyoruz. Ama kadınla tokalaşında bir çekici güç oluyor. Hmm. Şimdi bu çekici gücü biz görüntülüyoruz, bakıyoruz bir hemen iletişim devre kapanıyor, hmm. devre kapanması yani açılıyor manasında bugün. Evet. ama o anda beyin devreye giriyor. siz o konuştuğunuzla, o konuştuğunuzla bir zaruret halinde konuşursanız, iki zaruret halinde tokalaşırsanız emri baki olursa, hmm. iki o anda beyin dalgalarının hareketini ölçüyoruz. beyin dalgalarınızda müspet ona hürmeten bir anne gibi, bir yaşlı gibi. Evet. Yani bir 65 yaşında bir kişinin elini öpmekte bir beyis ne olabilir? Ona hürmeten, evet. ona bir güzel bir anne olduğu için. Tabii. İnsan annesinin elini nasıl öpersin? O duygularla öperseniz, o duygularla tokalaşırsanız, yani bu konuda bir netice noktasında olmuyoruz biz. Evet. Yani bunu menfi görüntü almıyoruz. Ama bunun dışında beyin dalgalarında olumsuz etkiler gördüğümüz ancak onun beyninde ürettiği fikirler, menfi fikirler oluşursa hemen o zaman enerji boyutlarında bir değişiklik oluyor. İşte sanıyorum sizin söylediğiniz işte ellerine taşlar alsaydı, akkorlar mı? Hı hı. Alsaydı, evet. demir çiviler çakılsaydı, onu ne? men etmektedir. Evet. Onu men etmektedir. Anladım. Hocam bir soru var da damadın siyah giyinmesi, gelinin beyaz giyinmesi herhangi bir bahis var mı? Beis bahis var mı? Kabe'nin örtüsü niye siyah? Demişler. Kabe'nin örtüsü bir kere siyah değil. Yani siyah rengi ayırmak lazım. Siyahın 21 tonu vardır. Bakın. Aha. Yani ölçülebilmiş tamam. bugün çünkü bu 21 güzelim. ton vardır siyahta. Bakın biz ne diyoruz? Gri, koyu gri olabilir. Mesela benim bir bir takım elbisemin bir tanesi diyelim on takım elbise varsa bunun evet. bir tanesi ki takım elbise giymemiş bir zaman bir tanesi siyaha yakın bir tondadır. Niçin? Onu da o toplantılarda menfi enerjileri itmek için. Çünkü herkes menfidir. Menfi siz onu giyerek itiyorsunuz. E, e eksi eksi yani itiyor. Eksi eksi ittiği İçer. için. Ha. Ama şimdi siz dışarıya bunu giyip de müsbetlerin içine karıştığınız Bütün zaman artıları... e, çekiyorsunuz Hı. yani. Şimdi Celbe diyor yani. Şimdi herkes size bakıyor o zaman. Ya. İyi bakılsa toplum düzgün olsa problem yok. Ama o size bakarken nasıl bakıyor? Hani niçin örtü ayeti gelmiş? Ta ki tanınmayasınız bilinmeyesiniz ziyandan emin olasınız diye değil mi? Ha. Şimdi siz dikkat çekiyorsunuz. Bütün müsbetler size bakıyor. <gülüyor> e bakarken herkes güzel bakmıyor ki. Ha. Yani büyük zatlar o, o büyük annelerimiz işte musallaya giderken bile demiş ki eyvah demiş benim bedenimin durumları belli olacak. Ben nasıl bunu evet. diye düşünen büyük annelerimiz olmuş yani. Evet. Şimdi bunları bu meseleler boyutunda değerlendirmemiz evet. lazım. Evet. Ha bunlara ben derken ne diyorum? Bu konuyu çok geniş açmak lazım. Evet. Sualler oluşabilir. Onun için bunlara da girmek istemiyorum. Evet. Damadın siyah girmesi. Niye? Ben siyah giymedim. Lacivert giydim. Yani hiç ben. Hı -hı. Kim siyah giyiyor? İşte giyenlere bunu sor. Evet. Yani niye giyiyor? Hani diyor ya Avrupa e, çalsa burada oynar hesabı. Hı hı. Yani biz niye yani öyle yapıyoruz ki? Evet. Yani beyaz giyelim, lacivert giyelim. Bakın bu ilimle meşgul olan merkezde çalışan, dün Türkiye'mizin dışında yani Sayın Aktaş taklidi olmayan, araştırmayla hayatını yönlendiren, altını çiziyorum bir taklidi olmayan araştırmalar sonucunda hayatına yön verenlerin hiçbirinde bu sizin sorduğunuz sualler yok. Herkes bunu biliyor. Ölçmüş. Hı -hı. Yani ben niye tokalaşayım? Adam menfi bir enerji tutmuş. Kötü düşünceli. Tuttuğum zaman o onun enerjisi bana geçecek. Çok güzel demiş. Tokalaşmayınız yani. yani tokalaşmayın. Tokalaşmayın yani. Zaruret olmadan tokalaşmayın yani. Zaruretle bir takım şeyler de yapabiliyorsunuz zaten. Hı -hı. Yani bunlar da var. Şimdi ben onu söylüyorum. Gidin bu Dünyanın pek çok yerindeki bakanlarda bakın bilhassa doğuda insanlar lacivert giyer, mavi giyer, yeşil giyer. Yani rahatsızlığı varsa evindeki odası, yemek odasını sarıya boya. Neden sarı hocam? Yani sarı mide rengidir çünkü. Midenin rengi vardır. Mide şakrasının. mide şakrasının rengi vardır. Bunun tedavi edilmesi, midedeki 11 organın tedavisi sarıda olur. Gidin Edirne'deki külliyeleri gezin, renk odalarıyla tedaviler vardır yani. Ses terapileri vardır yani. Şimdi niye sanatörüm geçende de söyledim. Yani yeşil kalp, göğüs, karaciğer, akciğer rengidir. Yani. Orada olursanız tedavi olursunuz. Ama siz yatak odanızı lacivert yaparsanız o odada yani üretken olamazsınız siz yani çocuğunuz olmaz yani atıyorum yani. O ya manevi renk nedir yani manevi derken mesela uhrevi şey olaraktan, mesela camilerin renginin ne olmasını tavsiye edersin? Bakın şimdi bütün renklerin hülasası beyazdır, nurdur yani, aktır, parlaklıktır yani. Aha. Esas budur yani, onu yakalamaktır. Evet, bütünü Bakın. yakalamak. Bunu yakalamaktır. Aha. Bunu yakalamak biz bunun içinden neyi ayırıyoruz ihtiyacımıza göre. Beden bu renk tayfıdır zaten. Yani kök şakrası işte alt uzuvlarımızı, ayaklarımızı, arı merkezlerle ilgili bütün üre, üre genital organlarla ilgili kırmızıdır yani. Şimdi bunu da e söylemiş olalım şeydir, orada ne? sorunuz var görüyorum. Var şimdi, sorular gelecek. Şimdi onun için yani onun bir üstü turuncudur yani. Hmm. Yani siz turuncu şimdi bir portakal bahçesi düşünürseniz sizin dalaklarınız, karaciğeriniz, böbrekleriniz çalışmaya başlar yani. Yani bir e, buğday bahçesini düşünürseniz mide ülseriniz tedavi olur yani. Ama sizin şimdi kalbiniz rahatsızsa buğday bahçesinde olsanız tedavi olamazsınız size. Yeşil olmak. Yani tabii yani bunun kalbin rengi yeşildir yani ciğerlerin rengi yeşildir. Berem olama onun için sanatorium'a gönderirler. Artı geçelim yani şimdi e, ilim erbabı, ziyalıyım diyen yani vakale yazacak insanın mutlaka açık, açık mavi veya yeşil, açık mavi veya lacivert tonları veya turuncu renkteki odalarda, mekanlarda olmalı. Yani siz şimdi ee, kalp rahatsızlığı olan adama e, la, lacivert şey giydirirseniz atlet veya işte alt çamaşırı e, farklı giydirirseniz ondan netice alamazsınız. Bunlarla ilgili onlarca araştırma yapılmış. Yani bunları küçük sanmayın. Bugünkü evet, asrımızın var. problemleri içinde bir meseleye bir açıdan bakılmaz. Birkaç açıdan bakılır. Tabii ki bir hastamız var. ilacını alacak. Bitkilerle tedavi olacak. Renklerle tedavi olacak. E müzik hayatımıza girmiş bugün. Müzikle tedavi olacak. Yani e şimdi bakın çok şeyler var. Evet. Yani bunun biz bir tanesini almışız. Hatta onları da almamışız. Hı hı. Yani biz insanlara aspirin atmayın demiyoruz. Aspirin atacaksınız. Ama onun yanında diyoruz ki şunları da yaparsanız daha çabuk. Evet. tedavi olursunuz evet. diyoruz evet. o noktada evet. hani bizimkilerde de tıbbi tedavi kabul etmesinler manevi tedavi evet. kabul etsinler Hı -hı. Hı -hı. yani bu konuda sayın Aktaş çok uzun evet. Evet. bunu da burada iktifa edelim Anladım. sualler olursa bu Hı -hı. konuda müşahast. Hocam işte siz verdiniz zaten sualler açık da... seçik net suallerini size versinler biz bunlara temennasız İnşallah. insanlık için İnşallah. Yardımcı olalım. İnşallah. Şimdi benim şurada e, şimdi o renklerden çıkan enerjiler bizim auramızda Enerji değil mi? O, o renklerin her biri bir enerji yayıyor. Değil şimdi mi? vücudumuzda işte bu etrafımızdaki 10 üzeri 16. Ben işte e, mübalağa etmiyorum. Cep telefonumu verdikleri için Flash TV'de. Hı -hı. Yani binlerce telefon alıyoruz ve bir de bu insanlara ben cevap vermemem, onları reddeylemem oluyor. O da onların bana menfi enerji göndermeleri benim müşbetimi almaları olduğu için bu ilimde yani bu arada bazı adamlarımıza ilim adamlarımıza biz reddedenlere de diyoruz ki sakın işte yokum burada falan gelsin sonra gelsin veya demesinler onlar enerjileri karşının menfi enerjisi geliyor müşbetlerini kaybediyorlar bu ara hmm. hepsine cevap vermeye çalışıyorum normal ve yönlendiriyorum kaktasa oraya suallerinizi sorun daha geniş cevap verelim diye size işte bugün bir tanesi Bursa'dan bir dinleyicim aladı İnegöl'den. Benim dedi Nakşi Tarikatı'nın dedem dedi bilmem ne şeyh bilmem kim. Dedim güzel buyur ne istiyorsun ya. Ben lise talebesiyim dedi. Tam dedi dedemle izliyorduk Flash TV dedi. Dedi ki 10 üzeri 16 canlı oradan girdiniz dedi. Oğlum dedi sana vasiyetim dedi. İşte bu Ahmet Hoca'yı bırakma demiş. He. Bunu demiş buna He. demiş bu bak bu anlattığı şey var ya demiş işte her şey bunun içinde demiş. He. Kıyamete kadar demiş başka bir şey yok. Bu demiş yani böyle. Hı. Hocam diyor ben işte geleyim nasıl bir, bir ekip kuralım. Ben diyor bitirdim Hı. işte şeyi. Yani ben diyor buna gireceğim artık. Dedemin vasiyeti şimdi. Bunun gibi onlarca evet. insanlar diyor ki yani ilgili insanlarımız Hı. işte görenler var bilenler var ama bu bilenler bir yere kadar. Rus diyoruz ya biz işte o Rus o Tukaka dediğimiz insanlar demiyoruz biz, biz şimdi bunu hürmet Hı. ediyoruz ilme. Bunu bulmuşlar. Makinenin içine koymuşlar. Alıyor size bu dalgayı basıyor tuşu. 3746-285'e bir tuşluyor sizi. Siz başlıyorsunuz hadi kalkalım demeye programın içinde. Niye? Çünkü beyninizin içinde belli bölgeleri bloke edip, belli bölgelerini inkişaf ettirdi. Nasıl yapıyor bunu? Demin söylediğiniz gibi etrafınızdaki o canlılara tesir ederek. O canlılar kullanılıyor artık dünyada bizde bu canlıları bilmedikleri gibi kullanmak için diyenlere de bir takım atlar takılıyor. Ben bunları demek istemiyorum. Evet. Onun için işte burnumuzun üstünde bizler bugün hastanelerimizde kuyruk var. Ameliyat için 6 ay sonraya kuyruklar veriliyor. Neden? E menfi ve müsbet dengesi bozulmuş. İnsanlar menfi terazileri bozulmuş. Bu menfi ne zaman insanların müsbeti artacak? İşte bu hastalık dediğimiz hadiseler de hem ruhi ve hem, hem genetik noktada. Bizimkini ruhi anlasınlar diyorum. Genetiği hekimlerimizin işine karışmıyoruz biz. E, bu Burnumuzun üstünde çok süreceğiz. Daha çok kuyruklar bekleyeceğiz. Hocam benim anladığım kadarıyla şunu e, söylemek istiyorum. Şimdi birisi burada Allah'ın tabi pek çok isimleri var. Bin bir ismi var. aramı verelim? <gülüyor> e, alan bin bir ismi var. Şimdi birileri bu... E, İsimleri çekiyor mesela diyelim ki birisine şey yapacak bir dua ediyorsunuz mesela yağmur nur yağmur nur yağmur nur ya nur ya nur diyorsunuz böyle nurlandığınızı kalbinizin temizlendiğini bu işte daha bilimsel olarak auranızın genişlediğini falan hayal ediyorsunuz şimdi sizin bu bahsettiğiniz takduduruslar şimdi resmen Allah'ın aleme yansıtmış olduğu nur frekansının boyutunu dalga boyutunu bulmuşlar değil mi? Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Sadece nuru değil. Nuru bin, biri değil. De bin biri de bulmuşlar. Buradan şifreyi gönderiyor size. Ve sizin aleminizde mesela Kahar isminin tecellisini bastığı zaman sizin sakatlıklar mı başlıyor? Böyle dengesizlikler mi başlıyor? Mesela. Yani Sayın Aktaş ben şimdi global bir şey vereyim. Herkesin ilgilendiği. Şimdi. İşte bir yerler bombalanıyor değil mi? Savaş He. kararı alınıyor, atılıyor, yapılıyor. He. 11 Eylül oldu. Yani 11 Mesele. Eylül dediniz He. diye Mesele. diyorum. Hem yani onu diyelim şimdi mesela. Şimdi 11 Eylül'ü organize edebilecek güç Yani şimdi Sayın Bush'un IQ'su 80. Hı hı. Tespit edilebilen okuyoruz gazetelerden. Einstein'ın 190, Bin Laden'in 180. Çok yüksek bir IQ. Lü. Evet. Bu ölçülmüş bunu ben bakın burada ne yazıyor Komsomolski Pravda gazetesinin 20 Nisan sayılı şeyinde diyor bir merkezde şey yapıyorlar efendim diyor yani bu diyor bunların diyor ayküleri bu sistemleri parçalamaya bu kadar büyük organizasyonu yapmaya yetebilir mi diyor bakın ne diyor burada diyor ki hayır diyor bunun için diyor 2400 IQ lazım. 2400 aylık yaratılmış bir zihni şuur yok. Demek Hı. ki bir merkezden ben şimdi mefhum muhaliften diyorum yani. Basıyor düğmeye, tahribatı yapıyor. Ha ne yapıyor? E, uçağı mesela atıyorum ben onu la, kuleleri demiyoruz biz yani senaryo diyelim Tabii buna. Mi? Geliyor işte bunu yolluyor Ankara'daki bilmem ne kulesine. Havada giden tam yolunda giden uçak bir anda kilitleniyor. Onun beyni diyor ki direksiyon dönüyor ya güm diyor oraya vuruyor. Bunlar aydınlatılmamıştır da. Ve bu bakın yine ne yazıyor burada? Ben demiyorum bunu. Efendim diyor böyle merkezler mi var dünyada? Evet diyor. Çok büyük uluslararası finans sahiplerinin o CFR dediğimiz bir takım sistemlerle bağlı büyük iş adamları tarafından oluşturulmuş dünyada 11 merkez var. Bu merkezlerde belli elektromanyetik dalgalarla belli çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Ha bunları biz menfi demiyoruz. Müsbet de var ama her şeyin iki yüzü vardır. Hı hı. Bir geçen bir şey duymuştum ben de. O doğru mu değil mi? Onu size sormak istiyorum. Ee, şey diyorlar bu e, Türkiye dünya üçüncüsü oldu ya e, maçta. İşte birçok kişi dua etti de öyle oldu. İşte birileri enerji gönderdi de var mı böyle bir şey oluyor mu? şimdi bakın ben o zaman e, bu konuyla ilgili proje uzmanımızdan bir telefon aldım dedi Hı -hı. ki Ahmet Mellim e, sen bütün mescitlere de senin diyor bunlara bildiklerini. onlar dua etsinler bu muzaffer olsun diyor Türk'ün dünyada adının duyulması için diyor. dedim ya bu yani olur mu dedi olur mu değil dedi bizim merkez dedi o merkez dedi ayın 29'una kadar 29'una kadar bütün işlerini bıraktı. Türk milli takımının bu muza galebe gelebilmesi içindir. Ya dedim e biliyorum da ben ona soruyorum peki nasıl olacak? 29 o zaman da ayında 18'leri falan bu çeyrek final dönemlerinde. 29 da bilmiyoruz nedir. O güne kadar dedi bütün birim ve sistemler oradaki karşımızdaki menfileri yok edecek. Karşımızda bize karşı Hı. olan müşbetlerini arttıracaklar. Bazıları dedi bazı pistiklerin tökecek dedi ortaya böyle. Hı -hı. İyi dedim inşallah ben de açtım cidden bazı yerleri zaten dedi dua ediyoruz ve herkese bizzat dua et dedik bundan dolayı da görevden alınanlar olacaktı az kaldı. Vay dediler sen toplam ilgileniyorsun artık Hı -hı. dini bıraktın orucu namazı da falan diye Neyse cidden biz finale çıktık yarı finale çıktık Hı -hı. ama Biliyorsunuz final 30, ayın birindeydi. Otuzundan. O zamana kadar dua etsinlerdi. O etsin zaman herhalde. dedim ki ha yok dedi, dedim ya Şokumallim niye bu böyle oldu? Yirmi değil otuz. Valla ben otuzunda olduğunu bilmirdim. Dedi ki bakak boyuna göre. Yapılan araştırmada dediler ki bu seferlik dediler ki Türk'ün adı ikinci olsun. Yani he. üçüncü olsun. Yani he. final. Bütün dünya duydu. En ücra köşeye kadar. 6 milyarın 4 milyarı seyretti bunu. Evet. Birinci olunsaydı çünkü birinci olanlar için dedi dünyada bir takım bu futbol sizin bildiğiniz gibi böyle pek dedi şey değil. İşte bu gidip gelmeler şeyler dedi. Dünyada size büyük düşmanlar de Türk halkı için dedi. Türk milleti için. Türkiye'nin bugün kuvvesi dedi onu karşılamaya çatmaz. Evet. Onun için dedi koy bugün ikinci olsun bu. ikinci inşallah dedi bir dahakine Türk'ün dünya üzerindeki ayak seslerini İnşallah. duyulmak için diye evet. ve baktık ki cidden böyle oldu ama biz ondan mı oldu bundan mı oldu evet. ben bunun bir canlı şahidiyim. Evet, evet. E neticede futbol sadece bir top değil yani orada çok büyük hadiseler de var ki bunu da gözeterekten oralar. Dua ama etkiler. ben size şunu söyleyeyim yani evet. o 40 binlik statlarda gol denileceğine gol denize ben evet. Türkiye'nin iki kat olacağını inanıyorum İnşallah. yani. Bu arada hocam bayağı e, sorular geliyor şimdi. Şuradan bir soru. Uğur var mı diyor. Uğurlu gün, uğurlu renk, uğurlu taş olabilir mi? Bu taşlar mevzu. da benim. evet. Kainatta bu taş çok önemli. Bu da ayrı bir konu. Ben canlı yayında buna değindim. Çünkü bununla ilgili taşlar biliyorsunuz bu amino silikat bileşimleridir. Şu an dünyada işte Rusların bulduğu bu Kozmik toz dediğimiz kozmik gübre dediğimiz kozmik taştır. Aminosilikatın enerji madenleridir bunlar. Hangi maddeler hocam? Yani taşın türevleri diyebilin. Yani bu çok değişik bir şey. Hmm. Taş toprağın türevi. E şimdi biliyorsunuz her şey topraktan amele gelmedi mi? Bizler evet. de toprakla bağlı değil miyiz? Aha. Oradan yaratılmadık mı? Evet. Ve toprak taş temizleyicidir. Suyu temizler su onun için şifa olur bakın. Hmm. Şayet taş ve toprak olmasaydı su temiz olmazdı. Değil mi? Olmazdı. Bakın ilk defa bu programda evet. hep ilkleri burada söylüyoruz. Evet. Evet. Evet. Demek ki bu taşların çok önemli. Madenlerin hakeza. Hepsini ben aynı kategoride söylüyorum. Bunlar binlerledir. Bu bir ilimdir zaten üniversitelerde öğretilir. Ve bu taşlar enerjidir ve dalga boyları çok değişiktir. Benim yedi taşım vardır. Bakarım bazen bir çevreye göre ekoloji aldığım gıdalara göre hava şartlarına göre hemen o taşlarımdan birini çıkarım elime alırım. Ve o anda problem hallederim. 7 tanesini tutarım bazen elimde. Hı -hı. Bu da bir ilimdir. Bu ayrı bir ilimdir. Taşlar ve kristaller vardır. Yani kristalin mesela her taşı kristalle dönüştürseniz renk verenlerinin bu 7 tayfı verdiğini görürsünüz. Hı -hı. Bu da direkt kainatla evdir. Niye 7'dir? Evet. Niye hücrenin yaydığı enerji ilk defa söylüyorum. 3,5 10 üzeri 7'dir. Of of of of of. Yani şimdi bunlar çok uzun. İşte kozmik bilinççi Sayın Akdas, kozmik şuuru biz oluşturmak istiyoruz. İnsanlar bunları düşünsün. Beynimizin dokuzda biri çalışıyor. Dokuzda biriyle biz bunları görüyoruz. Belki birazcık farklı. 8'in içinde bunlar var. Bunun ötesi var. İşte ötesinde bunlar var. Bunları araştıracağız. Bunları ne yapacağız? Geliştireceğiz. Göz görmez, beyin görmez. Ötede bir şey görür. İşte o görenlere biz erişebildiğimiz zaman bir anda Amerika'da da oluruz. İşte Laleli Paşa'nın babanın Kabe'de olduğu gibi de olabiliriz. Olunuyor. Yani gidelim mi şimdi istiyor musunuz? Gidelim. Öyle. Evet. Buyurun <gülüyor> nereye gideceğiz? Evet. Şimdi masamızın üzerinde de böyle kristaller var. Bazı preparatlar var. Evet. Yani birazcık bunlardan mesela pamuk var. Bu pamuk nedir yani? Yani şimdi işte üretiliyor. Yani bugün bio hayat diyoruz işte. Hı -hı. Yani ekolojik temiz diyoruz Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Yani Avrupa'da Amerika'da görüyorsunuz işte yani kayısı var sapsarı çok güzel. Evet. Malatya kayısı 3 dolar. Bakıyorsunuz oradan İspanya kayısı var. Kara kuru kurt var içinde. 10 dolar. Ben sordum Amerika'da Virginia'da dedim ya bu yanlışlık olmasın. Bu mu fiyatları mı ters koydunuz? Yok dedi niye? Bu dedi biyo kayısı. Tabi dedi. Bak kurt dedi ölmemiş burada. Demek ki diyor. Bunda diyor ölmüş diyor. Şimdi ha biz o sarı kayısı kükürtle sarartıp yediğimiz zaman. Şimdi bakın. Bir şey daha söylüyor. Her şey atom değil mi? Evet. Yani yaratılmış ha, yapısı. yapısında. Yatsın. Yani elmada atom yok mu? Evet. Onun hücresinin neticede. Evet. Atom ne? Proton, nötron, elektron. Nötron, elektron. Evet. Nötürü Nötrü çıkarttık. Elektron, Ve proton. proton. Demek ki her şeyde iki yön var. Evet. Sıcak, soğuk, siyah, beyaz. Artı. artı eksi kadın erkek iyi kadın kötü. erkek iyi kötü cennet cennet yani. o siyah beyazı açabiliriz demin dediniz ya Kabe'nin örtüsü öyle gelin siyah giyiyor niye beyaz gibi Hı -hı. o geniş bir konu o konferans Hı -hı. konusu işte biz şu an bulunan bu now how teknolojiyle bu elektronu menfidir biliyorsunuz Hı -hı. yani eksidir eksi nedir menfidir menfi adam derler Hı -hı. menfi enerji işte o etrafımızdaki o milyon katrilyonlar, trilyon katrilyonlarca ki minimum, minimum olan. Geçen gün biri işte e, sualde sormuş, itiraz etti. Ya nerede bu? Ne kadar? Olabilir mi falan? Yani siz hani e, siz dedim inanıyor musunuz? Size, o, ha dedi inanırım ben dedi Allah tabi dedi ahiret. Duydunuz dedim bir hadis falan diyor ki yağmurları biz yağdırırız. Her damlasına da bir evet, e, evet. veririz, hı hı. E, bir e, yaratık, evet, evet. yani nurani veririz. O diyor onu alır, lazım yere koyar gider. Çünkü diyorum 60 metreden kovayla su dökün ne oluyor? O evet. 600 metreden düşüyor ama o yaprağı bile incitmiyor diyorum. Evet. Demek ki onu indiren biri var, öyle. buna inanır mısınız? E, varsa doğrudur. Ha diyorum ve orada diyor ki o meleğe sıra kıyamete kadar bir daha gelmez diyor. Şimdi siz hesaplayın kaç tane var yani, dünyada? Evet. Şimdi ben işte 100 milyon katrilyon diyorum. Bu ölçülebilen minimumdur. İşte ne oluyor? Bunların hepsinde müspet menfi var. Bu teknolojiyle biz aldığımız gıdalarda o gıdaların içinde bugün biz bitkisel bir takım kuruluşlarla bitkitle tedavi yapan kuruluşlarla bir toplantı yaptık. Hı hı. Efendim işte diyor biz veriyoruz diyor tedavi oluyor olmuyor diyorum yüzde elli oluyor. Niye yüzde elli oluyor? Çünkü bunun içinde atomlarında yüzde elli proton yüz, müspet yüzde elli menfi var. Biz bunları inceledik diyorum. Siz verdiğiniz zaman yüzde elli tesiri oluyor. Elli elektron var. Bu elektronu biz absorplamadığımız zaman veya nötrolyze etmediğimiz zaman onun fayda nazariyesi istenilen noktada olmuyor. Evet, e cep telefonu siz de kullan. Evet diyorum. Benim cep telefonumun elektronları bloke edilmiştir. O çip yerleştirdim. E siz de televizyon seyrediyorsunuz diyor. Evet diyorum. Benim buzdolabım da öyle. Peyniri kesiyorum. Yarısını dolaba koyuyorum, yarısını dışarıya. Dolaptaki peynirin tadı değişiyor. Niye? Çünkü onun içindeki menfi gruplar bloke ediliyor. Absortlanıyor. Evet. Evet. Yani şimdi bunları yapmadığınız zaman neticeye ulaşamazsınız. Bu bir teknolojidir, bu bir ilimdir. Bu bir ilimdir yani. Hocam peki şimdi dedi ki atomun yapısında artı, nötr ve eksi var. Bu eksi tamam nötrü kaldırdık. Eksi de kalktığı zaman otomatik olarak bize çok çok daha faydalı hale dönüşüyor bazı şeyler. Değil mi? Peki mesela gıdalarımız daha faydalı hale dönüşüyor. İşte cep telefonu artık zarar vermiyor. Bu maddi bir şey. Peki ya, birisine, Sizinki fayda veriyor. Sizininki bizimki temizlenmiş, fayda, temizlenmiş durumda. Bizimki temizlenmiş, ee, birisine bir şeyler anlatıyorsunuz adam kabul etmiyor mesela yıllarca tebliğ yapmışsınız işte namaz şöyledir oruç ve bazı konularda kabul etmiyor adamdaki menfiler fazla peki o menfiler temizlendiği zaman anlattığınız tek bir hakikat küçük bir hakikat tesir noktasında bir faydası olur mu tıpkı gıdaların bize faydalı olduğu gibi veya mesela radyolardan hani bazı şeyler yerleştirilerekten müziklere bazı şeyler yerleştirilerekten pozitifler artırılır mı? İşte bakın yani bunları demek ki siz bu konuyla ilgili olduğunuz için kozmik bilincin içindesiniz, o şuuru yakalamışsınız i̇nşallah, i̇nşallah daha da artacak. İnşallah. O noktada yani artmaması mümkün değil geriye dönüşümüz i̇nşallah. yok sayın arkadaşlar. O noktada da bu böyle olacak i̇nşallah. inşallah. Şimdi bakın siz bunu görüyorsunuz. Yani bak o misali verdim küçük ev dizisini. İlk TRT çıktığında bu verildiğinde biz yürümüştük bizi yürüttüler üniversitedeydik lisedeydik belki Türkiye'de misyonerlik yapılıyor işte Hristiyanlık propagandası yapılıyor nasıl olur bu işte hep kilise çan gösteriliyor falan filan şimdi o dizileri hangi kanallar gösteriyor bir bakın diyorum şimdi geçen güne bir sual soruldu yani birileri diyordu ki biz buraya girmeyiz işte Avrupa topluluğuna bilmem ne bunu kabul etmez bugün diyor ki önerge veriyorlar diyor ki biz gireceğiz buraya ne değişti ha, ne oldu yani şimdi ne değişti ha bir şeyler değişiyor mu bakın Hollywood uzaydan bakıldığında görülebilen 11 merkezden birisidir en büyüklük itibarıyla. ben bunları Azerbaycan'daki görevlerim sırasında müşahede ettim. Uydudan yapılan dünyadaki noktalama Hayit çizimlerinde Nerede ne maden var bor mu var Petrol mu var gaz mı var bunlar hep tespit edilir hı hı. Kimlerle tespit edilir Bunlar yine o etrafımızdaki canlılar Kullanılır bunlarla ilgili hı. Radyo dalgası denir nedir radyo dalgası Kim taşır bu dalgaları ya, ya. Benim Amerika ile konuşmamı kim taşıyor Sayın Aktaş Nerede taşınıyor hüve Hu. Onun üzerinde taşınıyor hüve. Evet şimdi ben Yani girmek istemiyorum ya yani. Hani diyorlar ya bize bu işle ilgilenenler niye girmiyorsunuz? Girin. Hayır girmiyorum. Yani biz bunu ilmen, akılları gözlerinde olanlara anlatacağız bunu. Onu anlatırsak bu faydalı olacak. Yani onu anlatmamız lazım. Evet. Çünkü bugün insanlarımız bugün inançlı kesimimiz namazını kılıyor, orucunu, ibadetlerini vesaire yapıyor. Ya öbürleri? Biz onlara diyoruz ki namaz var. Kılın bunu bedeninizdeki bütün menfiat enerji kanallarınız, şakralarınız işte diyorlar yani. Hı -hı. Enerji kanallarınız açılacak, bedeninizdeki menfileri atacaksınız. Günde 40 kere toprağa vurursanız, abdest alırsanız ve o saatlerde alırsanız. O saatler çok önemlidir. Yani. O saatlerde, gün ortada, onun doğumu, sabah namazı. Öğlen namazı vaktinin için öğlen demiş? Gelişme vakti insanın, gençlik çağı. Onun ikindi namazına yaşlılık vakti artık sona doğru gidiyor. Akşam namazında ölüm var. Gece de berzah alemi ilahir. Ve bu berzahta da diyor işte e, nur olması, ışık lazım nedir? Diyor işte teheccüd, gece kak o karanlıkta diyor. Orada diyor ışık. Niye o saatlerde bunlar? Bunların hepsi ölçüldü. Bunlar belli. Bunlar yapıldı. Bunlara biz yol açmak istiyoruz. Bunları kime anlatmak istiyoruz? Bilmeyene. Hani soruyor ya. hemen böyle yapıyorlar. Bilmiyorlardı. Bilselerdi yapmazlardı. Biz bilmeyenlere sayın Aktaş anlatacağız bunu. Bilenlere anlattığınız zaman men etmiş, değil mi? Ne diyor? Şunlarla şunlara münazara etmeyiniz demiş. Demiş mi? Demiş, Demin evet. söylediğiniz hı hı. o büyük saat. Etmeyiniz demiş. Biz de bunlara bunları anlatmayacağız. Bilmiyorlardı. Onlara inanın bilmiyorlar. Yani ben şimdi diyor ki benim diyor çocuğum şöyle hasta bu şeyi var bunu böyle yapsam olur mu ama diyorum bunu böyle yapacağız o zaman diyor benim diyor o ilahi kitabı öğrenmem lazım falan diyor çocuğunuzu seviyorsanız yapmanızı tamam diyor bugünden başlıyorum diyor inanın diyor bana diyor bunu hiç kimse yaptıttıramazdı diyor ben diyor buna karşıydım bir komşum vardı diyor misaller veriyor yani cehennemse diyor gitmeye razıydım diyor ama diyor şimdi diyor siz dediniz diyor ben doğru dedim diyor yani aklımın bunun Tersini bulamadığım için diyor bunu yaptın. Demek bazen de... Bazen de insanlarımıza şimdi biz anlatıyoruz. Böyle bir meyve var. Rengi sarı. Tadı böyle güzel. Of of. Ne renk diyor? Sarı. Limon mu? Yok. Tadı ekşi yok. Kardeşim diyorum sen bunu Al diyorum ye bunu. Yiyor. Vay diyor çok güzel. Ben bunu yiyeyim. E ben sen diyorum 20 yıldır teblikat ediyorlar size. Şunu yapın bunu yapın. Bak ilahi emirler niye yapmıyordun? E ben diyor bunu yedim anladım diyor. Biz bunu bir kere bunlara bir yedirelim. Yedirelim. Yedirelim bunu. Yani. Belki de bu sebep olacak. Yani. Es sebebi kel fail evet. Biz de hayra sebep olmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Varsa affola. Hocam bu siz anlatırken hemen aklıma bir ayet-i geldi. Hani diyor ya enfüste ve afakta onlara ayetlerimizi göstereceğiz. diyor. Bu sanki afakta gösterilen Allah'ın ayetleri. Yani bariz olarak iki kere iki dört işte ayetin açılımı net, müspet bunun enfisi bu. Bak, ayetin tesiri bu gibi bir Açılım herhalde. Yani şimdi biz haşa onun doğruluğunu teyit etme noktasında Yok. değiliz. Bizler kuluz. Yani cüz cüz. Ya, Kül, kesinlikle, kesinlikle. Kül var. Ama şimdi adam diyor ki ben bunu aklım gözümde ha, diyor. O, hatta aklım diyor? midemde diyor kardeşim. Bana diyor bundan bir şey çıkar mı diyor. Bakın bakın bir aşama daha yürüdüm sayın arkadaşlar. Aha. Gözümde değil. Aklı midesinde. Adam diyor ki bundan bana bir fayda olur mu? Tabi diyorum. Bak sen bunu yaparsan diyorum Müşterin çok gelir. Gelir mi? Bir gün sonra arıyor. Ya diyor benim diyor bir aylık ciromu yaptım dün diyor. Bunu yapacağım diyor. Ama diyorum bak onu yaparken şunu yapman lazım. İki kat artar. Adam iki kat yapıyor. Yani namaz kılmaya başlıyor. Atıyorum yani. Evet, evet, evet. Veya bir kötü menfiyatı terk ediyor. Aha. Ben diyorum ki bak buraya içeri girerken buna diyorum ki Bismillah de. Aha. Yani bunun diyorum sahibinin şifresiyle buraya aç diyorum. Evet. Onu duyanlar diyorum İlahir böyle bir takım şeyler. Yani demek ki bir de bu noktalardan gidilirse zaten hocalarımız, büyüklerimiz, alim zatlar, yüzlerce ilahiyat fakültelerinden görevli büyüklerimiz bu noktada tebligatlar yapıyor. E bir de Sayın Aktaş da Maranki de böyle bir yolla bunu yapsın. O hocalarımız da bize dua etsinler. İnşallah, diyoruz. İnşallah. Hocam burada bir sürü soru var geldi. Bunlardan. Valla o sorulara varsın, cevap tabii çok Şimdi ama Şimdi Hafıza geliştirmek için dinlenen bazı müzikler var. Bunlar insanı nasıl etkiliyor? Bir ikincisi rak müziğin tınıları insan nasıl etkiliyor? Bu özellikle ıı, enteresan besteleri var onların. Hafıza geliştirmek için hangi müzikler dinlenilmeli? Ben size şunu söyleyeyim. Ben yine bunlara böyle bu suallere cevap verilmez rock'tır toptur vesaire bunlara girmek istemiyorum ben size şunu söyleyeyim bir bizim dinimizde müzik yok ha var tabi işte ne diyoruz ilahi müzik yani ilahiyat hı hı. edebiyat hı hı. ebediyat mı edebiyat mı yani nedir yani bu hani işte, i̇şte... neyse şimdi bunlara girmiyorum Şimdi ben Amerika'da doktora üstü için bir çalışmalarım var devlet adına görevli gittiğimde. Bir cumartesi pazar 3 günlük bir yıllık tatilimi kullanırken bunları da belirtiyorum ki ileride sıkıntılar olmasın diye. Çünkü bazı bizi sadece müsbet manada dinleyenler yok menfi manada dinleyenler de var. Beni bir gün işte bu yaşantımızdan dolayı ayrı bir takdir gördük. Sayın Ekimol İsmail Allah şifa versin. Bunu sütunlarında 3-4 gün devam etmiş. Amerika'da bir heyet değişik bir heyet sizi anında izliyorlar. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, televizyonda ne seyrediyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, hangi rakıyı, hangi markada içiyorsunuz, şarap kaç tane, kaç boyutlu, yanınıza aldığınız mı, kadın mı, erkek mi bunlara hep bakıyorlar. Hocam çok özür diliyorum. Bu konuyla da alakalı bir soru vardı. Yeni aklıma geldi bu Hubble Teleskobu'ndan. Bu size özellikle böyle şey bayağı sert bir soru. O Hubble Teleskobu diyor, niye diyor Lade'nin yerini bulmadı filan diyor hocamıza bir sorun. Biliniyor değil mi Yani tabii yani şu anda siz yani Sayın e, Dudayev'in öldürülme hadisesi. Aha. Yani C işte radyo tespitre. dalgası. Yani C şimdi hı. şimdi e, buradan Amerika ile konuşuyorsunuz. Onun tersinden ben size o zaman da dedim hı. sizde mi canlı yayınlar çok olduğu için. Yani hı. artık demek ki sesin de, desibelini biraz yükselse beyniniz parçalanacak. Artık silah lazım değil bu asırda. Yani ses dalgalarının biraz yükseltilmesiyle yani Mithat Paşa Stadyonu'ndaki yüz bin kişi bir anda yok edebilirsiniz. Onlara zaten. korkunç bir sayha etti diyor. Efendim işte yani demek ki bakın asrın altını çiziyorum. Bundan sonraki silahı ses dalgalarıyla yapılan silahtır. Demin söylediğiniz şey de gerçektir. Ben bunu anlattığımda Amerikan dönüşü. ...indiğimde Amerika'da hoş geldin merasimi olur... ...gidilir işte nereden hmm. geldiniz... ...Türkiye haritada çıkar... ...işte karşısında derler ki hangi şehir... ...Kastamonu... ...işte size diyor bir sürpriz... ...sürpriz yani... ...işte İnebol'da balıkçı balığı tutarken... ...canlı, orada canlı gösterir... ...Amerika'ya hoş geldiniz alkışlar... ...yani Mr. Maranki diyor... ...sen buraya geldin... ...ne maksatla geldin bilmiyorum ama ben seni diyor... ...evinde izliyorum nefes alırken... ...şimdi biz de burada... Ne yaptığımızı işte görüyoruz hepimiz. Bunların hepsi gerçektir, vakadır, mevcuttur, vardır. Daha ötesine girmek istemiyorum aksulam yapmasın diye. Yani bunların hepsi bu müzikler. Yani üç günlük bir onu da söyleyeyim. Dini bir misyoner teşkilatı Bible grubunun gençleri bana Amerika'nın çok büyük bir yetkilisi dedi ki Maranki dedi siz çok doğru yoldasınız. Türkiye'nin geleceğini parlak görüyoruz. Niye dedi? Gençleri yetiştiriyorsunuz dedi. Gençlere el attınız dedi. Biz de uyandık dedi Amerika'nın bu ketik gidişini durdurmak için. Köylerimizdeki, kentlerimizdeki genç çocuklar dedi. Cumartesi pazar büyük şehirlere getiriyoruz ki o zaman boşdur o zaman. İşte Manhattan gibi bölgelerde, Washington gibi otellerde 3000 kişilik, 5000 kişilik bunlara İlahi korolarla, müziklerle, işte sandviç, pasta, limonata ile ilahi müzik dinletiliyor. Ve orada ben insanların, bakın hiçbir söz yok. Sadece kilise müziği dediğimiz, oratoryolar veya senfoniler. Bunlar tedavide kullanılan müzikler. Tasvip ediyoruz bunları biz. Bakın bunun uzak doğuda, şarkta, hastanelerde tedavi metotlarında yapılan beş metodun yanında kulaklıklarla kendisine dinlenen senfoniler vardır. ...bunlar işte kilise müziği dediğimiz... ...yani sizin Hı. önünüzde öyle yazdığı için öyle okuyorum ben... ...ve burada ben insanların... ...yüzlerce, binlerce kişinin... ...dinden hiç haberi olmayan... ...ilk gün oraya getlensen ...of my God diye yerlere yatıp aman Allah'ım... ...ilahi diye... ...bağırıp Allah'a döndüklerini gördüm... ...yani bunları da araştırmamız lazım... ...bu müziklerin... ...ses tonlarıyla... ...onların ıı, titreşimlerinde... Çok önemli çalışmalar yapılmıştır bakın bunları da söylüyorum orada yapılan kemanın bir sesinden bir insanı bir anda dine döndürüp etkileyebilirsiniz veya dinden çıkarabilirsiniz o andaki hissiyatıyla oynayabilirsiniz onlar beyindeki böllü bölgeleri ikaz ettikleri için o ilahi güçle bağlantılı olan noktaları bile etkileyebilir hani diyoruz ya. ...göz yok, beyin yok... ...ötesi bir şey var... Hı hı. ...tabii bunlar bir sebeptir yani... ...hep Allah'ın iradesinde iradesindedir... Kesinlikle. ...yani onu etkiliyorsa ona komut verilin... ...denemiş ki... ...şu 3.5-10 üzeri 7 dalgayı aldığı an... ...dediğini yap diye talimat verilmiş... Hep ...o da içerisinde. onu ölçmüş... ...3.5-10 evet. on üzeri 7 duyduğu an diyor ki... ...evet diyor... ...la ilahe illallah diyor bu böyledir diyor... ...ben bunu Amerika'da gördüm... Hı hı. ...ve biz diyoruz böyle kurtaracağız... ...başka türlü kurtuluş yok... ...bakın müzikle tedavi ediyor dine getiriyor, dinden çıkartıyor. Şimdi bunun rakı çıkarıyor mu? metali böyle mi yapıldı? İşte metalik müzik dinleyenlerin halini Hali, görüyorsunuz Amerika'da. Metroların önünde insanları birbirini çizerek artık yani metalik de değiller. Bunlar daha öteleri var bunların. Yani bunlara ençes deniyor. Dünyada bir hastalık var. Tespit edilmiş. Ve bunlar nerede biliyor musunuz? Türkiye'mizde, İran'da, Irak'ta, Küveyt'te ve İslam ülkelerinde ençes İt hastalığı denir bunlara. Yaygın bunlar. Bunlar insanları kudutturuyor. Yani bakın çok değişik şeyler var. Bunların dalga boyutları. İnsanların beyinlerinde belgi bölgelere etki edilerek bir takım gadap hisleri. Efendime söyleyeyim. Rahmani hisleri geri getirtiliyor. Şehvi hisler doğrusu. Arttırılıyor. O insan rüşvet oluyor. Devleti soyuyor, yakıyor, yıkıyor. Adam öldürüyor. Bakın bunlar bu gösterilen filmlerle dinlenen müziklerle 18 resmin biliyorsunuz saniyede 18 veya 19 defa geçişiyle görüntü hasıl olur. Bunlar peş peşe. O 18'in içinde ben bir ihtar almıştım bir zamanlar bununla bağlıydı. 18'in içindeki bir karede sizin gözünüzün önden geçiyor alt lobunuza yerleşiyor. Diyelim ki, var o bir karede? O bir karede olan görüntü. Siz diyorsunuz ki 8 sene sonra tam karşı oldunuzdu, 180 derece bir şey. Ya doğruymuş bunlar demeye başlıyor. Çünkü o kareler artıyor. Yapışıyor alt loba ya, değil e, mi? alt lobda ya. alıyor. Artık Hı. siz hani yeni lisanla kanıksıyorsunuz. Evet. Yani. Yani bakıyorsunuz şu. Aa işte dedim. Ya demek bak bu niye diyorum küçük ev. E ...terbiye veriyor... E ...bunu biz o zaman da diyorduk... ...niye kabul etmiyordunuz... ...yani Avrupa Birliği'ne girip girmeme... ...şimdi mi şey oldu... ...yani niye girmiyorsunuz... ...niye insanlardan kaçıyorsunuz... ...yani ilahi kuvvet kaçın mı demiş... ...Resulullah kaçmış mı... ...kimseyi atmış mı... ...itmiş mi, kovalamış mı... ...hayır... E ...son zamanda demiş... ...kime vurduysam işte yüzüm demiş... ...kime aldıysam işte demiş... ...servetim demiş... ...biz ne yapıyoruz... ...atıyoruz, itiyoruz... ...ben hayatımda Sayın Aktaş... Kendi bulunduğum arkadaşlarım içinden hep darbe yedim. Neden? Bakın öbür taraftan yemedim. Bunun sebebi niye? İşte hep şüphe vardır, vesvese vardır. Bunlar menfi enerjilerin kurbanıdır. On sene sonra demişlerdir ki bana, hocam haklıymışsın. E peki dedim bu kadar tahrip ne oldu? Bu söyledikleriniz ne oldu? Bizim bir doğrumuz vardır. İşte bugün insanlarımız diyor ki benimki haktır. Olmaz. Sadece benimki haktır demek. Olmaz. Hakkımız değil bunlar. Haklıyım, doğruyum diyebilirsiniz. Ama sadece benimki haktır demek, hakkınız değildir. Bunu demediği için bugün insanlarımız, gruplarımız, kuruluşlarımız, enjoylarımız, gönüllü teşekkürlerimiz ve bugünkü halimiz budur. Ne zaman insanlar bunu idrak edecek? Dünyamız da, ahretimiz de güzel olacak. İnşallah, inşallah. Bu arada bu rock müziklerde de hocam ben geçenlerde duymuştum da bu Iron Maiden olsun, Metallica, Guns Roses falan onların hepsinin farklı ilham boyutları var. Yani nasıl birileri ruhani alemlerden işte besteler yani içsel olarak içine doğarak besteler işte saz semayileri falan yapıyorsa bu müzikler de başka negatif taraflardan oranın şeytan onlara vahyeder diyor yani öyle bağlantıları da var bu arada bir e, anlaşılmayan bir yer varmış sizi diyor, arkadaşınız aramış ve ekonomik durumu kötü demiş bir şeyler söylemişsiniz ve durumu düzelmiş bunu biraz açar mısınız siz namazla alakalı bir şeyler söylemiştiniz yani namaz kılarsa bu dikkat ederse pozitifliğinin artacağından ve bu şekilde e, rahmetin daha çok geleceğinden işlerin açılacağından bahsetmiştiniz şimdi hiçbir şeyde tesadüf, tesadüf. yok yani evet. o kişi ne yapıyor bir uygulama yapıyor. Hayatında bir tarzı var. Aha. İşte insanlara karşı giderken selam vermiyor. Yani diyoruz ki sen atma, selam ver bunu. Bu selam isminin bir hikmeti var diyoruz. Ya ne olabilir? Aha. Veriyor selamı, Aha. başlıyor oraya, e, menfi bloka kırılıyor, müspet atmaya başlıyor. Aha. Aha. Aha. E, bu dükkandan adam diyor ki ya ben hep bundan alıyordum, bugün bundan alayım diyor. Evet. Yani bir teveccüh oluyor. Aha. Yani bir nuraniyet var. Yani şimdi dükkanlara isimler konuluyor mesela. Çok burada, önemli. burada da bir soru var hocam onunla alakalı diyor ki insanların isminin diyor enerjisiyle bir alakası var mı? İnsanları etkiler mi? İsimleri değiştirmekle enerjileri değişir mi insanların? Şimdi biliyorsunuz çocuğun ana babadan üç hakkından biri isimdir işte. Evet. Malum o kıyamet kimsenin kimsenin görmediği denizlerin Hı -hı. atıldığı dağların. O günde şefaat etme etkisi işte eşrefi mahlukat olan bizim Hı -hı. Peygamber Efendimiz'e Diyor ki şefaat edecek işte. Hı -hı. Ta Musa'dan İsa'ya geliyor geliyor mübarek zatlardan işte diyor ki işte şu uzuvları abdest işte nasıl tanıyacaksın? ben de diyorsa tanırım sizi diyor secde Aynen. izninizden alnınızdan yani abdest izlerinizden onlara ben girmek istemiyorum ama dini konuyu kapattık şimdi. Bir de diyor ki siz diyecek ki diyor Ayşiler Fatmalar Zehralar işte Mehmetler Aynen. Orhanlar diyor gielsin bir grup kalacak orada diyecek yarısı yani bizim niye sen hı. hangi nümettendiniz siz biz de senin nümetindeniz İsmin ne diyecek Melissa diyecek mesela hı hı. yani, yani. yani Nermin diyecek mesela hı hı. bakacak şimdi siyahıda koda girecek diyecek o senin diyecek seni İsa sen İtalyan adı diyecek Rafael diyecek seni. sen diyecek İsa peygambere. Ben hmm, Allah İsa nesli de zaten kapıda bekliyor diyor ki bize Muhammed şefaat etsin sallallahu Hı -hı. mesela yani ben anne. böyle şimdi burada çok o ki, ya sonra ben adımı koyuyor ki annem babam benim adımı koydu ben bilemezdim çağırın diyor anne babasını diyor Hı -hı. sen diyor niye buna bunu sen koydun ben e bilmiyor muydun çocuğun ana babadan üç hakkı var biri de isim bilmiyordum bana da öğretme öbür babasını çağırın nerede bozulduysa diyor siz bir yürüyün bakayım diyor öbür tarafa doğru yani şimdi öyle tesadüfü bir hayat yok. Evet. Planlı bir hayat var. İsmimizdeki o okunma tarzı, işte akika deriz buna. Şartları hmm. var işte yedinci gün şu olacak, bu olacak hmm. eti buna verilecek, şu kadar niyet edilecek. Kulağına ezan, kâhmet okunan, işine ezan okunan. Ezan ilahi bir şeydir. Onların sözlerinde frekanslar vardır. Yani siz şimdi hayale selah dediğinizde onun sadece namazla mı gelin manasında? Değil. Bunu ölçtüğünüz zaman ortaya bir takım yerlere de işaret vardır burada. Yine o etrafımızdaki 10 üzeri 16'lar üzerinde de etkilidir bunlar. Yani o ilahi kelamlardır. Yani Bismillah dediğiniz zaman açmanızla ben ne olacak yani Bismillah'ın Bismillah'ın lafzının kelimelerinin tesiri vardır. Bu ölçülmüştür. İnsanların etkisinde ölçülmüştür. Şimdi auranıza girebilecek tek şey sizin iradenizle ağzınızı açmanız gıda ancak ağızdan açılır. Bir de Boşaltım noktasında malum yerlerden açılır. Bunu açıp bismillah dediğiniz zaman bir perdeyle içeri girecekler, özel bir süzgeçten geçirilerek geçilir. Menfiler blok edilir, müsbetleri alırsınız. Sağ elinizle bunu alırsanız aldığınız gıdadaki proteinler ile ahir bütün faydalı şeyler muhafaza edilir. Ama biz bunu sol elle aldığınız zaman elmanın içindeki bütün müsbetler absorbe edilir. Çünkü bu eldeki enerjiyle sol eldeki enerjiyle sağ eldeki enerji farklı boyuttadır. Dalga boyları farklıdır. Çünkü bu sol eldeki sol el başka işler için, mikropları yok etmek için, işte taharet için kullanılıyor. Nötrleri ittiriyor değil mi? Efendim tamam, şimdi bu ilim de. şimdi elmayı Zaten onunla yerseniz onun içindeki e, eksi elektronlar birleşir, protonu sıfırlanır. Siz bir posa yersiniz yani. Yeah. Yani işte biz bunlara girmiyoruz. Yani bu çok bunlar derin, önemli şeyler. Demek ki isimler çok önemli. çok önemli. Ahmet'in, Mahmud'u, Muhammed'in çok önemli. Yani. Bunların etkisi vardır. Hı. Ha bunu değiştirdiğiniz zaman değişir mi? Siz beyninizde onu nakşederseniz benim ismim her ne kadar Melisa konsa da ben ismimi Rabia koyuyorum. Hı. Benim ismim Rabia'dır diye karşı tarafa bunu hissettirirseniz karşı taraf sizi Rabia diye çağırırsa Mesela şu da yapılıyor işte diyorlar ki bunun adını Ayşe koyalım da ama biz buna işte Fatma koyalım da Fatoş diye çağıralım. Hı hı. Fatoş diye çağırdığınızda sizi öbür tarafta celbeden kimse olmayacak. Hı hı. Hatta bundan dolayı da frekans yani Fatoş'un FJ cifirdeki hesabıyla Fatma'nınki farklıdır yani Şi'yle Elif'in e FJ değerleri farklıdır. Şimdi bunu koyduğunuz zaman şifreye basıyorsunuz. Şimdi siz annenizi arıyorsunuz. Telefonu belli. Bir numara değiştirdiğinizde dedeniz çıkıyor. Yani şimdi bunlara inanıyoruz da. E biz bunlara niye inanmıyoruz? Yani şimdi bunlara da girmek istemiyorum. Evet. Hocam burada e, sorulardan bir tanesi de uykumuzu istediğimiz gibi nasıl ayarlayabiliriz? Bir. İkincisi de güneş doğarken uyumanın ne gibi zararları var? Şimdi biliyorsunuz güneş çok önemli. Güneş enerji menbaımız bizim güneştir. Güneşin olmadığını düşünün. Hayat olmaz. Bakın. Güneş olmaz hayat olmaz Hı. olmadığını düşünün çıksın alimlerimiz desin ki güneş yok hayat var desin böyle bir şey mümkün değil şimdi dokuzda birle diyoruz bunu biz Hı. biriyle diyoruz şimdi güneşin doğması ve batması çok önemli bununla da ilgili ilahi kitaplarda hükümler vardır yani burada vardır tek kitaplarda efendime söyleyeyim bugün tahrif edilmiş bile olsa ee, İncil'de vardır, işte ilahi kitabımızda vardır hükümler ve bununla ilgili yorumlar da vardır. Yani o saatlerde, bu şu alanma dönemlerinde, güneşin hı hı. yani ilk çıkış ve ilk batış dönemlerinde, dünyada olağanüstü hareketler olur. Ki Kainatta büyük değişiklikler olur. Bedenimizde çok olumlu ve olumsuz değişmeler olabilir. Beynimizi yönlendirmemizle. Mesela o anda sabah namazı vakti Sabah namazı vakti Güneş doğmadan önceki vakittir. Güneş doğduktan sonra 45 dakika kadar bir vakitte uyumanın mesela insan bedeninde ömrü kısalttığına dair. Güneş nasıl güneş yani mi? güneş doğduktan 45, 45 dakika kerahat vakti denilen vakitte. Şey, Bu vakitte uyumamalıdır. Evet. Uyunduğu zaman hem ömrün kısalığıyla ilgili. Hem de bereketsizlikle ilgili evet. bir takım e, ölçülebilen değerlere ulaşılmıştır. Bu konuda hüküm var bunu teyit etme noktasında diyorum. Yine sizin sorunuz güneş batarken ki uyumakta Hı -hı. da dünya işlerinin bitmemesi noktasında. Yani şimdi siz tam güneş batımı ne zaman? Akşam tarlaya gitmişiz ekibini topladınız eve getireceksiniz uyuyorsunuz. Yani iş bitmez yani bu dünyada Hı -hı. yani siz günü erken bitirdiniz yani. İşte o vakitte bu işin manevi boyutu biz bunun maddi boyutunu ölçtük. O saatte uyumanın da bedende olumsuz etkiler yaptığını gördük. Yani güneşin batma anında mutlak beynimizin uyanık olması lazım. E peki bunların aksine mesela gün ortasında yarım saat uyumanın en şiddetli anında da bedenin mutlaka bir anlık kendinden geçmesi isteniyor. O anda da uyumanın hem hücre yapısında bedendeki hücre yapısında rezonans etkisi yaptığını görüyoruz. Kasılıp gevşemelerin arttığını görüyoruz. Bu kasılıp de, diyelim ki prostatınızdaki hücrelerdeki olumsuzluk var. Karaciğeriniz rahatsız, kalp damarınız tıkanmış, gözünüz görmüyor. Öğlen bu uyumanızla bakın o anda alınan gıdalar güneşin tam tepe olduğu anda Biliyorsunuz güneşin geçemeyeceği boyutlar yoktur. Yani onun o da ultraviyole dalgaları yani kapalı alanlarda bile tesir ettiği yerler vardır. Evet, o size ediliyor. mutlaka yansıma noktası ile bakın yansıma noktası diyorum. Şimdi siz odada televizyon sol tarafta olsun sağ tarafa basın. Yansır. Milyonlarca defa o dalga Hı -hı. anında gider o noktayı bulur ve evet. açar televizyonu. Hı -hı. İşte güneş ışınları da böyledir. Sizin sesleriniz de böyledir. Kainatta hiçbir şey kaybolmaz. ...hani bazı şeyler var diyorsunuz... ...şimdi oraya Hafiz. geleceğim... Ee, ...bazı şeyler var... Ee, ...onlara girmek istemiyorum... ...demek ki öğlen... ...hücremizde... ...o bir anlık uyumada... ...bir anlık beynimizin... ...uyku hali ölüm hali diye... ...belirtilir ilahi kitaplarda da... ...o anda sıfıra indiği için... ...o gelen müsbet enerjiyle... ...hücrelerde kasılma sıkılmalar... ...en minimuma iner... Ve o anda bir besleme olur. Beslenir. Uyandığınız an tekrar siz o hücreleriniz kasılıp gevşeme noktasında bakarsınız ki işte o anda bir kan tahlili yapsanız işte 5 milyon yerine 15 milyon hücrenizin çalıştığını görürsünüz. Hmm. Bunları da biz yine haşa şey demiyoruz. Hmm. İşte Bediüzzaman Hazretleri yine bunu izah ediyor. Biz bunların acaba mı diye şüphemiz yoktu. Hücrelerde ne gibi etki yaptığını belirtmek için işte hücrenin siz Artarsa ömrünüz de uzar. Evet. Yani bir, evet. bak bir cümle açıyorum. Yaklaşık bir saat yirmi dakikadır hocam. Ya ben on dakika gibi oldu. Gibi sana, oldu değil değil de? Evet. Ee, zaman izafi. Daha çok sorular var. Evet. Ne yapacağız? Evet. Yetiştiremeyiz bunu. Valla şimdi bu soruyla falan olmayacak. Ben e, evet. dinleyicilerimden bir şey söylüyorum. Yani Almanya'dan falan da arayanlar hı hı. var, diğer ülkelerden demek da izleniyor orada. Da akıntılarla, belkiyle Duruğörüyle işte şey yine evet. bu üçüncü göz olayı Hazreti İsa Salen başındaki hale işte bu şeyler yine cephelerde. Yani hepsi var. var işte İsa'leyi başındaki aura'da olan insanın görüntülenmiş o zaman havariler tarafından görüntülenmiş havariler tarafından görülenmiş görüntülenmiş şeklidir. Hı hı. Bizde de havariler iyi müritlerimiz olsa onlar da hakikatleri görecekler hı hı. demektir hı hı. yani. Bizi görürken veya başkalarını görürken diyecek ki bunun başında halkalar işte bir takım enerji boyutları var diyeceklerdir. Bunlar Yanındakileri görecek yani. E görülebilir yani sağındaki solundakileri e görmek lazım yani bunları hani <gülüyor> diyor Eyvallah. ya sizi hocam, bize diyor Kurtuluş Savaşı'nda ya diyor bunlar hiç önemli değil diyor o kara kara adamlar diyor önemli değil diyor arkadaki yeşiller diyor <gülüyor> biz ondan korkuyorduk. Onu gördüğümüz an iş bitiyor. Yani çok dediğiniz gibi sorular var bunlarda renk konusunda yani ne olmalıdır yine bu aksulamel yapmasın diye söylüyorum yani bu renkler insanların ihtiyaçlarına göre tesettürün rengi yoktur insanların ihtiyacına göredir bu renk enerji merkezlerindeki elekt dengelerinin bozukluğuna göredir yani herkesin bu 18 yaşında ayrıdır 25 yaşında giyeceği elbise ayrıdır 40 yaşında 60 yaşında ayrı ayrıdır. Yani bunun, ben hocam, benim hangi renk giymem lazım genelde? 25. E, yani 27 pardon. E, şimdi Aktaş'ın yaptığı işler, işle de <gülüyor> alakalı. <gülüyor> i̇şle, alakalı, alakalı. Bu. i̇şle alakalı. Yani evet. sizin beyninizin çalışması lazım. <gülüyor> Aklınızın çalışması lazım. Renginiz yeşillen. Yeşilin tonlarından başlayarak kalbinizin düzgün olması lazım. Çünkü size vesveseler geliyor şerden tazikatlar oluyor. Sizin Hı. enerjilerinizi absorplayanlarlar var. Ben bunu görüyorum. Böyle. Onun için sizin yeşilden e, mavi ve lacivert ve mora yakın renklerle. Sizin yani artık e, mideden aşağısını düşünmeyeceksiniz. Evet, yani ne evet. sarı ne turuncu ne kırmızı. Diyemeyeceğiz. Değil onu. sizden. sarı burada güzel yemek. Yenir. yemek yenir diye diyorum. Ve insanların da. <gülüyor> ee, uyku dediğim gibi <gülüyor> bir insanın 3-4 saat uyku yeterli yani 3-4 saat bu uyku bununla ilgili de çok sorular var burada ben elimde çeviriyorum bu ara bunu anlatmak yani 4 saatlik bir uyku beden için yeterlidir evet. ama uykunun boyutları vardır Tabii siz uyku uyuyabiliyor musunuz bazıları uyur yorgun kalkar bazıları da işte bu odayla alakalıdır renkle alakalıdır işte aldığı enerjilerle alakalıdır Yatağının yönüyle alakalıdır, penceresiyle alakalıdır. Yapanın kapısının, e, yatağının boyutunun kapıya yönelik olması. Karşınızda bir ana yol varsa onunla alakalıdır. Yani bakın kozmik bilinci anlatıyorum. Bu şuura erelim. Artık bir takım şeylerin dışına çıkalım. Bunları düşünelim. Yine hani ne diyor? 24 saatin bir saatini bana ayırın diyor. Bir saatini ona ayırın, bir saatini de bunlara ayırın. Evet. 23 22 saatte sizin olsun diyor. Yiyin, için, keyfedin, gezin, dolaşın, işinizde çalışın. Yani dinimiz diyor ki bir saat diyor bütün fazları yapmaya kafi gelir diyor. Değil mi? Evet. Biz bir saatte diyoruz ki bu bir ilimdir, tefekkürdür. Tefekkür bakın çok büyük bir ibadettir. Yani bunu geliştirin. Bunda var. Göreceksiniz. İnanın göreceksiniz. İsteyin. İsteyin ilmi isteyene Malı istediğime verdim diyor. Hani sormuşlar öyle bitirelim. Size i̇şte bize ne yapıyorsun? Yaş kırık gelmiş ya temeli attım birinci katı çıkacağım diyor. Ya demiş 35 geçti 40 sen öbür evi yapsan hani gibi. Şimdi biz de diyoruz ki yani burada yani hem dünyevi saadet de olsun. Yani biz demiyoruz ki yaşamayın. Yani biz de kebap yiyelim. Biz de denize gidelim. Biz de gülelim. Biz de oynayalım. Biz de müzik dinleyelim. Ama bunu helal daire keyfe kafidir. Bu noktada yapalım. İnanın çok küçük nüanslar var. Ama bu anlatmadan anlatmaya çok önemli. İşte burada metot çok önemli. Bu metotla ilahi bir takım şeyler geliyor bize. Haberler diyelim. Şimdi diyecek İnsan. seyirciler de diyecek ya nedir bu böyle? Yani işte diyor ki bir ruhani meclisler toplanıyor. Ben bunları çok dinledim. Anlatıyorlar. İşte diyorlar ki biz diyorlar rüya gördük. Hani biraz buna girelim. Hı hı. İşte diyorlar ki rüyada işte diyor böyle büyük diyor beyaz elbiseli insanlar vardı diyor. İşte diyor oradan diyor beni çağırdı diyor. O da bizim ekibimizin içinde. Bu hizmetin içinde yani bu kozmik bilinç, kozmik şuurla ilgili. İşte diyor sen gel dediler diyor. E ne yapıyorsunuz? Evet diyor. Biz şimdi diyor bu sizin anlattıklarınızın Dersini vereceğiz diyor burada ve kürsüye doğru yürüyor diyor. Evet diyor artık diyor böyle de anlatılmalı bu şeyler diyor. Evet. Ve diyor ki bu, bunun diyor o bir yerdi diyor işte Diyelim ki Türkiye'ydi öbürü daha Endonezya'ydı falan gibi böyle bir takım böyle tabi biz bunlara göre kendimizi yönlendirmiyoruz hı hı. Rüya göre de amel olmaz bunu da söyleyelim amel olmaz hı hı. kesip atmayalım yine bunu hocalarımız versin fikrini ama ben diyorum ki artık biraz da kendimizi yani birazcık bir dinleyelim şuur olusun. kozmik bilinç kozmik şuur olusun. yani 10 üzeri 16 olan o canlılardan biz nasıl istifade ederiz? Yani bundan istifade ediyorlar. Narilerden ediyorlar da biz niye nurilerden istifade edemiyoruz? Yani bunları celbetmeye etmeye çalışalım. İsteyelim. İstediğimiz zaman onları göreceğiz inşallah. i̇nşallah. Dünyamız da ahretimiz de mutlu ve güzel olacak. Hocam son bir soru onunla toplayalım da. Şimdi zaman sahibinin ifadesiyle hayırlı işlerin diyor muzulmanileri çok olur. Şeytanlar o işin hadimleriyle çok uğraşır. Son olarak şimdi bu konularla uğraşan olsun, birazcık böyle ruhani noktada ilgi duyanlar olsun, muhakkak çok tasallutlar olacak, çok böyle onlara ne gibi tavsiyeleriniz var? Yani ister istemez bir tazikata uğrayacaklar yani. Ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsunuz son olarak? Mesela bizimle uğraşanlardan işte dün bir tane söyleyeyim, müşahhas. Bunu söylersek onlar geri çekilebilirler. Mesela dün bizim mutfağımızda oturuyoruz balkonda. İşte çalışmalar yapıyor. Bir anda bir bomba gibi bir ses yani. Bir baktık ki mutfakta işte normal bir cam çay içtiğim benim özel bir hmm. şeyim vardı. Un gibi paramparça oluyor durduğu yerde. Şimdi dışarıdan bu tazikatlar insanlara mümkün. İşte nazar dediğimiz bakışlarla da mümkün. Radyo dalgalarıyla da mümkün. Aldığımız gıdalarla da mümkün. İşte size beyin yoluyla yönlendirmelerde de mümkün bu. Hmm. Bunların tesiratından kurtulmak için bir Teknik olarak korunmamız lazım. İşte bunun için kozmik tutucular vesaireler. Hmm. Kozmik maddeler. Yani yine o etrafımızdaki olan işte toprağın üzerinde. Bakın. Bu kozmik pamuk önümüzde bizi niye koruyor diyoruz. Bu enerji pamuğu. Toprağın üzerinde bir hektarda 80 ton Nitro. azot var. Nitrojen Evet. Şimdi biz 3,5 milyar 4 milyar dolara azot gübresi ithal ediyoruz. Hmm. Suni gübre. Nitrat nedir biliyor musunuz? Suyu bastığınız zaman suya nitrit olur. Yeraltı sularına, maden sularına kadar kadar gider. 20 kat zehirli olur. Hmm. Zehirler. Bugün zehirleniyoruz. Biz de diyoruz ki bırakın bunları. Diyoruz ki havada bulunan tabi ortamdaki bu azotu toprağa alalım. Alıyoruz. İşte o havada dediğimiz o yine o hmm. e, vazifelilerle ...bunu toprağa celbediyoruz. Ve bu pamuğu üretiyoruz. Hiç gübre kullanmadan. Bunu elinize aldığınız zaman... ...enerjiniz 24 kat artıyor. Vazifeli müekkenler Ben bir şey demiyorum. <gülüyor> ben sadece diyorum... Ben ...bunu ölçüyoruz şey biz. Bu enerjili pamuk. Bunu kulağınıza koyduğunuz zaman... ...5 dakika sonra... ...saç diplerinizden bir terleme... ...başlıyor. Hemen çık aman diyorsunuz... ...enerjim arttı, uykum geçti. Ben yani bir an böyle dalgınlıktaydım... ...düzeldim diyorsunuz yani mesela. Aynen. Neden? İşte bu celp edilmiş o canlılar tarafından sizi etkilemesidir. Bu teknolojik olarak birileri bunu bulmuş. Ama siz şunu demek istiyorsunuz herhalde. Siz diyorsunuz ki bu da bunun bir manevi yönde var mı? Yani isteğin gelir yani çağıralım biraz sonra gelsinler buraya. Yani olabilir bunlar. İşte bu istidada buraya doğru gidelim. Ne yapalım? Onunla Onunla, kainatın sahibiyle, gecenin gündüzün sahibiyle, zerrelerin sahibiyle irtibatı koparmayalım. Hablullah'la olan ipimizi sağlamlaştıralım. Biz ona yaklaştıkça bu hakikatlarda tecelliyatları, ismi azamın ve o bütün dünyanın hareket halindeki bizi e, neşvinema eden o tecelliyatları, İnanın bir gün size açılacak ve göreceksiniz. Gördükçe açılacak, açıldıkça görecek, evet. gördükçe açılacak ve bir gün burada Ahmet Maranki yerine biz o arkadaşlarımıza, evet. o kardeşlerimize diyeceğiz. Dünya insanlığı mutlu yine Osmanlı dönemindeki en kötü denilen günlerdir. Zekat verilecek kimseler bulunmuyor. O günleri bu toplum çok kısa zamanda yaşayacaktır. Ama bunlar olmadan tabii daha gecenin karanlığındayız şu an. Zifiri karanlıktayız. Daha karanlık günlerimiz var biraz daha. İşte bu karanlık günlerinde bu aydınlıklardan istifade edelim. Onsuz da yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu istidatlarla hücrelerimizi yenilersek sanıyorum ki o şafak attığında hepimiz o, o asker olup o neticeye önce kendimiz İnşallah. sonra Türk insanı İslam insanı ve dünya insanlığı için vazifeli yerimizde vazifemizi alalım. Dünyamızda ahretimizde mamur olsun. Amin amin amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ve dinleyicilerimize şunu diyelim. Yani bu çok yoğun bir hal aldı bu. Binleri geçti. Ee, sualleri varsa Hı -hı. İşte sizin söylediğiniz e, mailimize, söyleyeceğiniz mail'e suallerini verebilirler. Biz bu suallere ileride inşallah bir CD yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Tabii merkezimizden müsaadeler alınırsa. Ve bunda biz kozmik bilinç ve şuur oluşturmak için bu, bunlardır. Ve burada yine söylüyorum siz bunları esas kabul etmeyin. Biz burada derken beyin jimnastiği yapıyoruz. Evet, evet. Yani yeni bir boyut açıyoruz burada. Demiyoruz ki bunu böyle yapın. Bu böyle olabilir diyoruz. Bir boyutu da böyle bulabilir. yapılıyor diyoruz. Hı -hı. Bunlar da biraz düşünün diyoruz. De, evet. Demiyoruz bunu yapın. Buna hakkımız yok. Onu diyenler diyebilir. Biz sadece kozmik bilinç ve şuur oluşturmak için burada bir jimnastik yapıyoruz diye sözümüzü bitirelim. İnşallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler e, vaktimizi de birazcık açtık gibi oldu. E, son olarak birkaç cümle ben söylemek istiyorum. Sizlerin dualarıyla inşallah ee, dualarınıza devam edin şu CD'yi çıkaralım MHP3'ü bir, yaklaşık bir 10 saatlik merkezden inşallah izin aldıktan sonra sizlere daha çok e, bu tür konularla bilgilendirme bizler de o bilgilerden istifade etme adına tabii ki ee, sorularınızı da bizlere kaktas25.yahoo.com adresine e, gönderebilirsiniz ayrıca tabii yine mektupla da ulaşabilirsiniz Sanayi Caddesi Bilge Sokak No 2 Yenibosna İstanbul'dan